sevdiği amelleri sevmeyi Allah'ın sevdiği insanları sevmeyi de hepimize nasip etsin kardeşlerim ilk derste akide ile alakalı bir mukaddime girmiştik geçen haftada Ebu Said hocamız misafirdi o bir ders yaptı İnşallah bugün e, Selefi Salihinin akidesi ile alakalı önce tanımlar sonra teferratına gireceğiz inşallah Rab'bin bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Evet. Akidenin tanımına girecek olursak kardeşlerim, önce tabii ki lafsın beyanı, daha sonra da lafsın delalet ettiği mananın beyanına girmemiz gerekir. Lafız nedir? Allah azze ve celle'nin dinde bilmemiz gereken kelimenin önce bize duyurur. Sonra da o kelimenin manasını bize ne yapar? Göndermiş olduğu vahiyle yani kitapla, sünnetle öğretir. Lafız akide kelimesi. Akide akide kökünden gelir. Rapt etme, onaylama, sağlam, yerli yerince yapma, işi sağlama alma, kuvvetlice tutma, sıkı sıkı yapışma, birbirine kenetlenme, birbiriyle kaynaşma, tespit etme gibi anlamlara gelir. Akide çözmenin zıttı, dağılmanın zıttı, bölünmenin, parçalanmanın zıttıdır kelime manasıyla. Yani bir şeyi bağladı, bağlıyor ve bağlama anlamındadır. Yemin etti, nikah yaptı anlamında kullanılan kelimelerdir. Akide itikat sahibinin nazarında hiçbir şüphe göretmeyen hükümdür. Dinde akide amelin dışında kendisiyle itikadın kastedildiği her şeydir. Yani kalbin yakinen bağlandığı her şey ve kalpte şek ve şüphe hiçbir şeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Allah'ın varlığına, peygamberlerin gönderildiğine e, ve nübürete, kaybiyata, kadere bunların hepsi e, akide ile alakalı kelimelerdir ve çoğuluysa bu gibi konuları ele alması akaid olarak zikredilir. Yani insanın kalbiyle kesin olarak bağlandığı şey bu ister hak olsun ister batıl olsun bunun adı akidedir ee, burayı biraz açacak olursak kardeşlerim yani kelime manasıyla sıkı sıkıya yapışma tutma yakalama dedik bir de toplumun buna verdiği bir anlam var kaynağının haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini itikat ettiği her şey akidedir mesela yarın kandil herkes kandil kutlayacak mevlüt okutalım yani doğru mu yanlış mı hiç insan ne yapıyor irdelemiyor ya falan yatalak olmuş felcinmiş şu türbeye götürsek orada bir gece yatırsak bak giden düzeliyormuş Hemen doğru mu yanlış mı hakikaten e, bu insan inancına fayda verir mi zarar vermez mi düşünmeden ne yapıyor götürü kalbini bağladığı her şey. Veyahut birinin çocuğu olmuyor. Veyahut evlenemiyor. Veyahut iş bulamıyor. Geliyor bir tür bir adaklar adıyor ve Hasbel Kader işleri yoluna girse istediği olsa hah diyor ben buraya gittim de bu oldu yani bu tür şeylere bağlamak da, kalbi bağlamak da nedir? Yine akidedendir. Ama İslam ıstılahındaysa kaynağını Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve bunun üzerine hiçbir söz beyan etmemedir akide. Kardeşlerim Allah hepimize anlayış versin. Bugün Müslümanların bu kadar fırkalaşmasının nedeni akide olarak aldıkları kalplerini bağladıkları inandıkları o şeyin Kur'an ve sahih sünnete uymadıklarından ayrılıklar gündeme gelmiştir kalbin doğrulaması ve nefsin bu içinde kabul etmesi gereken şeyler Allah ve Resulundan gelendir eğer kalp huzur buluyorsa öyle ki bunun neticesinde hiçbir şüphene karışmadığı kesin sağlam bir inançta ne olur hasıl olur yani itikat sahibinin nezninde içinde hiçbir şüphenin bulunmadığı kesin inanç demektir bu inancın gerçeğe uygun olması gerekir hiçbir şüpheler kanını kabul etmez akide kardeşlerim. Bir ilim kesinlik derecesine ulaşmazsa ona akide de denilemez. Akide diye isimlendirilişinin sebebi insan kalbinin ona bağlanmasıdır. Allah hepimize hayır versin. Muhammed ümmetiyim deyip de topluma çıkan insanların, Müslümanım diyen insanların Kur'an'ı kabul etmelerinde sıkıntı yok. Ama öyle fırkalar çıkmıştır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini kabul etmemişler Kabule yanaşmamışlar Ve birçok müşkülatlar bundan sonra başlamış gitmiştir İşte akide dediğimizde Bu gibi terimleri, ıstılahları güzel öğrendiğimiz zaman Ve kalpteki şek ve şüphe gittiğinde Artık sağlam, huzurlu bir inançta Kalbimize ne yapar? Yerleşir Evet kardeşlerim. İslam akidesi Allahu Teala'nın rububiyetine, uluhiyetine, isimlerine, sıfatlarına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere sabit olan gaybi konulara, dinin temel esaslarına selef-i salihinin üzerinde gittiği her şeyi kesin olarak iman etme emir hüküm, itaat ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyma konusunda Allah Azze ve Celle'ye tam bir teslimiyet göstermektir. Sözümü tekrarlıyorum. İslam akidesi Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine, ulubiyetine isim ve sıfatlarına meleklerine kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe hayrı ve şerriyle kadere sabit olan diğer gaybi konulara dinin temel esaslarına selefi salihinin üzerinde olduğu o itikada iman etme ve emir hüküm itaat ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyma konusunda Allah Azze ve Celle'ye tam bir teslimiyet göstermektir. Allah bu akidede bizleri ayağımızı sabit kılsın kardeşlerim. İslam akidesi bu tabir mutlak olarak kullanıldığı zaman onunla ehli sünnet vel cemaat akidesi anlaşılır. Çünkü bu akide Allah Azze ve Celle'nin kulları için din olarak seçtiği İslam'ın ta kendisidir. Bu akide sahabe, tabiin ve onlara en güzel şekilde uyanlardan oluşan faziletli üç neslin akidesidir ve aynı zamanda bizim akidemizdir. İslam akidesinin ehli sünnet ve cemaat tarafından kabul edilmiş. Onunla eş anlamlı ve onu ifade eden başka isimler de vardır kardeşlerim. Mesela tevhid, sünnet, usulü din, fıkıl ekber, şeria iman. Bu gibi isimler hep İslam akidesiyle eş anlamlı zikredilmiştir. Ve bu konuda birçok kitap vardır. Allah kendisinden razı olsun. İmam Ebu Hanefi'nin fıkıh ekber şerhi. Hadis mecmualarına baktığımızda mesela İmam Buhari'nin Allah kendisinden razı olsun kitabı, ı iman, İmam Müslüm'ün kitab iman, İmam Ebu Davud'un kitab sünnet, İmam Tirmizi'nin kitab iman gibi hep bu baplar akideyi ne yapar bizlere anlatır ehl sünnet vel cemaatın akide ilmini ifade etmek için kullandığı en meşhur tabirler bunlardır kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Selef'in tanımına gelince Selef kelimesinin sözlük anlamı geçen, önceden gelip geçmiş olan demektir. Bir şeyin önceden geçip gitti anlamına kullanılır önceden geçen bir topluluğa veya daha önce geçip giden bir kavmede selef denir. Mesela Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 55-56. ayetlerinde böylece bizi örtelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi seleften ve bir örneği kıldık. Yani onların yaptıkları şeyleri yapanların selefi kıldık. Kendilerinden sonra gelenler onlardan ibret alsınlar. Ve onların hali başkalarına da ders olsun diye böyle yaptık diyor. Selef yaş ve faziletle senden üstün olan ve senden önce yaşamış olan ataların ve akrabaların demektir. Aleyküm selamun İşte bundan dolayı tabiin ilk nesline Selefi Salihin demiştir. Evet, e, bu kelimenin ıstılahi ve terim anlamına bakacak olursak, akaid alimleri tarafından Selef kelimesi mutlak yani yalın halde kullanıldığı zaman, onların bütün tanımları ya sahabilere, veya sahabelere veya tabiine ya da sahabelere tabiine ve onların izinden giden faziletli nesile dalalet eder onlar imamlıklarına faziletlerine cennetine bağlılıklara bu bağlılıktaki önderliklerine ve bidattan sakındırdıklarına tanıklık edilen meşhur imamlardır Allah kendilerinden razı olsun. Onlar imamlıklarında ve dindeki yerlerinin büyüklüğünde ümmetin ittifak ettiği kimselerdir. Bu sebeple İslam'ın ilk döneminde yaşayan Müslümanların ismine Selefi Salihin denilmiştir. Yani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 O ne kötü bir yerdir diyor Nisa 115'te. Yani hidayetten sonra Kur'an Resul'le beyan olduktan sonra kim o müminlerin yolundan yani o sahabelerin yolundan başka bir yola giderse ne olurmuş? Kur'an ve sünnetin temizlemediği o sahabenin yolundan gidilmediği zaman o insanı ahirette temizleyecek ancak ateşmiş. Ve orası ne kötü bir yerdir diyor. İşte o müminlerden kasıt Allah onlardan razı olsun sahabelerdir kardeşlerim. Yine Tövbe suresinin 100. ayetine baktığımızda İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler bu ensar ile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 işte akideye uyan o insanların kitapta övülmeleri. Rabbim onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Onların anlayışını, onların ahlakını, onların birbirine karşı tutumunu Rabbim bizlere de nasip etsin. Onlar belki öncülerimiz, belki bizden önce giden insanlar ama sonradan gelenlere onlar neymiş birer selef yani örnek insanlar ama yaşamda ama paylaşmada paylaşmada derken inşallah ömrümüz varsa ileriki derslerde göreceğiz inceleyeceğiz bir bir örnekleri ihtiyaç derken de kendi nefisleri daha çok ihtiyaç haldeyken kendi nefislerine din kardeşini tercih eden bir anlayış var burada evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir sözünde insanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesil sonra onlardan sonraki sonra onlardan sonraki diyor evet sahabe tabi'in ve tebe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeleri ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar bu ümmetin selefidir. Aleyhissalatü vesselamın sahabelerinin ve onlara en güzel şekilde tabi olanların çağırdığı şeylerin benzerine çağıran herkes selefin yolundadır. Bu konuda bir zaman sınırlamasına gitmek gerekmiyor. Bilakis şart olan şey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 Rabbim hepimize hayır versin anlayış versin şimdi elbette ki herkesin bir lideri imamı vardır selefi salihinin ima, imamıysa, imamı ise imamı azamı ise muhakkak ki Allah Resulü ve vesselamdır Allah Azze ve Celle kitabında Muhammed Allah'ın elçisidir beraberinde bulunanlar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 vaat etmiştir diyor Fetih 29'da evet kardeşlerim aynı zamanda Darimi'de Darimi'nin mukaddimesinde birçok rivayet görürsünüz Allah onlardan razı olsun orada Tevrat'ta ve İncil'de sahabenin vasıfları bir bir sahabeler tarafından zikredilmiştir. Daha önce e, Yahudi ve Hristiyan olan sahabelerin biz bunları Tevrat'ta okuyorduk ve gelecek peygamberin vasıfları şöyledir, şöyledir, şöyledir diye nakilleri bolca orada görebilirsiniz. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendisine itaatı ve resuluna itaatı birlikte zikretmiştir. Bakın ayeti kerimede kim Allah'a ve resuluna itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulundurduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır diyor Nisa 69'da. Evet. Demek ki Demek ki kardeşlerim Allah'a itaatla Resul'a itaat birlikte zikredilmiş. Ve kim Allah'a ve Resul'una itaat ederse Allah'ın kendilerine lütufla bulunduğu peygamberler sıddıklar şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır diyor. Evet. Rabbim hepimize anlayış versin. Allah'a itaat Allah Azze ve Celle kendisine itaati, farz kıldığı gibi Resul'ün itaati da ne yapıyor? farz kılıyor. Allah, Allah Resulü ve Vesselam'a itaati kendisine itaat olarak değerlendirmiş. Kim Resul'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi Göndermedik diyor Evet Evet kardeşlerim Kim Resul'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur Yüz çevirine gelince Seni onların başına Bekçi Göndermedik Gel dedeciğim Nasıl dedeciğim İyi yoruldun dedim aleyküm selamun <Gülüyor> kardeşlerim Allah azze ve celle Allah Resulü ve vesselama itaatsizliğin amelleri iptal edip boşa çıkartacağını haber veriyor ve şöyle buyuruyor bakın ey iman edenler Allah'a itaat edin itaat edin amellerinizi boşa çıkarmayın. evet Allah azze ve celle ve itaatsizliğin amelleri iptal edip boşa çıkaracağını haber veriyor. Ve ey iman edenler Allah'a itaat edin Peygamber'e itaat edin amellerinizi boşa çıkarmayın diyor Muhammed 33'te. Evet. Bugün ne garip durumlara düşmüşüz değil mi kardeşlerim? Allah'a ve Resulüne itaat tamamen sözde kalmış özde ise hep kaynağını haktanlı mı olduğuna bakmaksın itikad ettiğimiz her şey almış halbuki Resul'ün getirdiğini kabul etmeme yüksünme, uzak durma itaat etmeme amellerin de iptal olmasına sebep oluyor bakın Allah Azze ve Celle Resul'ün emrine muhalefet etmeyi yasaklamış kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder. Sınırları aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor Nisa 14'te. Evet. Rabı hepimize hayır versin. Biliyorsunuz Sünnetin zıttı bidattır. Bir bidat ihdas ettiğini bir Sünneti ne yapıyorsun? öldürüyorsun bu da aynı zamanda nedir muhalefettir ve her kim bu dinde emrolunmayan bir iş yaparsa o da mertut olduğu gibi yani kabul olmadığı gibi aynı zamanda Resul'e de nedir muhalefettir isyandır sınırı aşmadır ve Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın cehaletimizi gidersin hepimize anlayış versin kardeşlerim bakın Rabbimiz subhanahu ve teala Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize emrettiği şeyleri almamızı yasakladığı şeyleri terk etmemizi emrediyor Allah Azze ve Celle bize peygamberin emrettiği şeyleri almamızı, yasakladığı şeyleri terk etmemizi emrediyor. Ve bakın peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah'tan korunup sakının çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir diyor Haşir 7'de. Allah hepimizi el versin kardeşlerim gün hakikaten öyle hallere geldik ki Allah bizlere anlayış versin öyle gündeme aldığımız meseleler var ki hakikaten acaba Resul'ün bizlere emrettiği mi? Resul'ün emrettiğini bırakıyoruz onun dışında herkesin sözünü alıyoruz bugün sahabelerin Hayatlarını meşgul eden o Allah'ın emir ve nehirleri dışında, bugün bizim hayatımızı meşgul eden sözlere, davranışlara, hareketlere baktığımızda, hiç de sahabenin zamanını meşgul eden meseleler değil. Onlar imanlarını ve itikatlarını artıran her şeyle meşgul olurdu mesela i̇bn Mesud'a sen bu ilmi nasıl öğrendin diye sorduklarında biz Allah'ın kitabından 10 tane ayet alır onu ezberler hayatımıza geçirmeden bir başkasına ne yapmazdık geçmezdik diyor Ayşe annemize her gün birisi geliyor bir soru soruyor Ayşe annemiz de kendisine cevap veriyor bir gün çocuğa diyor ki sen dünküyle amel ettin mi? Hayır. Peki neden hakkındaki hücceti çoğaltıyorsun? Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın. Bugün bizleri meşgul eden marşlar, onun bunun sözleri, birçok şeyler. o değişik mersiyeler, Bunlarla avunan insanlar oldu. Veyahut Kur'an okunduğunda ağlanan, sızlanan bir rivayette biliyor musunuz Kur'an okunurken veyahut yani Allah'ın vahyini okurken sağa sola böyle kaykılarak hareket etme Yahudilerin bir hareketi ve bizden bu nehyedilmiştir. Kur'an okurken insanların çoğuna bakın sağa sola kaykılır, öne arkaya böyle sallanır. Ne varsa sanki rüzgar esiyor da ayağının altına da bir mil koymuşlar da yaylanıyor gibi. Bakın bunlar hep Yahudilerin hareketleri ve nehyedilmiş. Neden nehyedildiğinin üzerinde hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Çünkü gelen ayetin manası boşaltılarak ne yapılıyor? Yerine bir hareket bir o hareketten haz alma ayetin yerini ne yapıyor? Boşaltı veriyor halbuki bize o ayetin emir ve nehi neyse ona göre hareket etme emrediliyor evet o Resul size neyi verdiyse onu alın size de neyi yasakladıysa ondan sakının Allah'tan korunup sakının çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bir kavim geliyor ve selam onlara şu dört şeyde diyor sizlerin şıra yapmanızı yasaklarım sahabe yine onu yapıyor içiyor sarhoş oluyor bunun üzerine o size neyi verdiyse onu alın size neyi yasakladıysa ondan sakının diyor evet belki nuzul sebebi ufacık bir itaatsizlik ama inen ahkam çok önemli demek ki itaat ettiğinde kazanan biziz, itaatsizlikte ise korunup sakınmıyorsak azabı da çok şiddetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bize hayatımızın bütün alanlarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kılmamızı ve onun müracaat etmemizi emretmektedir evet evet konumuz Selefi Salih'in akidesi. Bütün yaşamımızda yaşamımızın bütün alanlarında Allah Azze ve Celle Resulü'nü hakem kılmamızı ve onun hükmüne müracaat etmemizi emretmektedir. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlardır. Evet. Ayet-i Kerime'yi tekrarlıyorum kardeşlerim. Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam anlamıyla kabul vermedikçe iman etmiş olmazlar. Allah hepimize anlayış versin. Bakın bir ülema çıkmış Kerhe diye, Tenezzülü Nazar diye bir kitabı var. Bizim arkadaşlarımızın vermiş olduğu fetbaya Uymayan ayet veya hadis Ya neskedilmiştir Ya da hükmü kaldırılmıştır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bizim arkadaşlar dediğinden kasıt Hanefi mezhebinin Ekolünü temsil eden Onda fetva veren Eserler yazan arkadaşların Oradaki Sözlerine ters Yani verdikleri kararına Ters bir ayet ya da hadis ya nes kollmuştur ya da hükmü tamamen kalkmıştır diyor. Ve bu da itikat oluyor. Bu mümkün kardeşlerim. Da bunu hepimize anlayış versin. Hangi mesele olursa olsun Allah bizi resuluna uymaya ne yapıyor? Emrediyor. Biz uymak zorundayız. Bu da imanın bir göstergesi olarak zikrediliyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Peygamberinin bizim için kendisine uyulması izinden gidilmesi gereken en güzel, en uygun en ideal örnek ve önder olduğunu bildirmiştir. Bakın sözümü tekrarlıyorum. Allah Azze ve Celle Resulünün bizim için kendisine uyulması izinden gidilmesi ve en uygun en güzel örnek ve önder olduğunu bildirmiştir. Ve bakın ne diyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir diyor Ahsap 21'de. Ayeti tekrarlıyorum. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir diyor Rabbim ne pozitif iş versin kardeşlerim bugün örnekler çok değil mi? o kadar çok örnek var ki hangisini sayalım Allah onlardan razı olsun. Sahabe birilerinin sünnet dışında bir şey yaptığını görünce hemen onların başına dikilir. Ne oluyor size? andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek değil mi? Onlar hep böyle uyarırlardı kardeşlerim. Allah bu uyarılara uyanlardan eylesin. Uymayanları da uyaran insanlardan kılsın bizleri. Demek ki bizim için, ahireti umanlar için, iman eden insanlar için en güzel örnek, en güzel numune Allah Resulü. Bizler de örnek olarak ne yapacağız? Önder olarak onu alacağız ve ona uyacağız. Evet kardeşlerim, Allahü Teala kendi rızasını Resulünün rızası ile birlikte zikretmiştir ve demiştir ki eğer müminler iseler Allah ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Teba 62'de Allahü Teala kendi rızasını Resulünün rızası ile birlikte zikrediyor. Eğer müminseniz Allah ve Resulü Resul'unu razı etmeleri Daha doğrudur diyor. Evet kardeşlerim Yine devam ediyoruz Allah Azze ve Celle Resul'ün izinden gitmeyi Allah sevgisinin bir alamet Olarak değerlendirmiştir Allah Resulü ve Vesselam Medine'ye hicret Etmeden evvel kardeşlerim Orada Yahudi ve Hristiyan Alimleri çokçaydı Ve bunlar kitaplarında bir peygamberin çıkacağını ahir zaman peygamberi olacağını biliyorlardı ve kendileri olur umuruyla hep oraya taşınmışlardı kendileri olaması kendi nesilleri olsun ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber Medine'ye hicret edince bu onların zoruna gitti neden zoruna gitti kendi nesillerinden bir peygamber gelmemiş Araplardan bir peygamber gelmiş Ve dediler ki Biz Allah'ı çok seviyoruz Ama biz Musa Resulullah'ı seviyoruz Muhammed'i sevmiyoruz Biz Allah'ı çok seviyoruz İsa Resulullah'ı seviyoruz Ama Muhammed'i sevmiyoruz dediler Bakın Allah Azze ve Celle Allah sevgisinin bir alametini indirmiş olduğu ayetinde Resulüm ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah gafur ve rahimdir diyor Alimran 31'de de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin evet kardeşlerim demek ki bundan dolayı selefi salihin bir meselede anlaşmazlığa düştüğü zaman ne yapıyor? Allah'a ve Resul'una götürüyor. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'a itaat edin. Resul'una itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'a ve Resul'una götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Evet. Demek ki Selefi Salihinin akidesi bir de anlaşmazlığa düştü mü Allah'a ve Resul'una götürme. Allah'a itaat edin. Resul'una itaat edin. Burada mutlak olarak geliyor kardeşlerim. Yani hoşuna gitse de gitmese de burada boyun eğmek zorundasın. Ama sizden olan emir sahiplerine de dendiği zaman buradaki itaatsa mukayyet. Allah'a ve onunla uyduğu müddetçe ona itaat var. Yani iyiliği emrettiği müddetçe itaat iyilik dışında kötülüğü emrettiğinde ise ona itaat nedir? Yoktur. Ve sizden olan derken ayeti kerimeye baktığımız zaman eğer onlar tövbe eder namazı kılar zekatı da verirse din de sizin nedir kardeşlerinizdir kardeşimiz olabilmesi için en az gari ne yapması gerekiyormuş namaz kılması gerekiyor evet gelelim itaat <gülüyor> ihtilaf ettiğinde Allah'a ve sunla. <gülüyor> bu ayeti kerimenin üzerinde de birçok insan istedikleri gibi mana verme yoluna gitmişlerdir ama Allah Azze ve Celle onlara öyle bir ders vermiştir ki herhangi bir şeyde hangi şeyde herhangi bir şeyde yani ihtilaf ettiğiniz hangi mesele olursa olsun ne yapacağız ikide şart koymuş Allah'a ve ahiret gününe de iman ediyorsak Allah'a sonra bazıları diyor ki buradaki Resul'dan da kasıt Allah Allah'a Allah'a götürün oldu mu böyle bir cümle? Olmadı. Nasıl? Allah'a ve Resul'una götürün. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Sünneti kabul etmeyen sünnete zanni diyen veyahut Kur'an'a uyarsa kabul ederim, uymazsa kabul etmiyorum diyen insanlara bu ayet kesin bir cevaptır kardeşlerim. Çünkü burada Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'a ve Resulüne havale edin diyorsa bir insanda tabi insan kelimesini kullanmak gerekir değil mi burada? Tabi. Çünkü hayvanlarla anlaşamayız Bir insanda ihtilaf ettiği bir şeyi zanni dediği Vahiy kabul etmediği bir şeye götürmezse Allah muhafaza Burada Allah Azze ve Celle'nin Ayetini inkara gitmek Olmaz mı? Olur değil mi? Çünkü sünnet vahiy inkarı küfürdür Allah Azze ve Celle meselenin halli için bizleri şuraya gidin diyorsan ve sen de ben oraya gidemem burası zaten zani aleyküm selam e burada ben meselemi halledemem diyorsan aynı iblisin mantığı gibi beni önce yarattın ademi sonra beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın sen sen sen, ben de benim gibi söz söyleme gibi bir şeye gider ki bu da insanın ayaklarını ne yapar kaydırır kardeşlerim Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın Selefi Salihinin akidesi herhangi bir meselede ihtilaf edildiğinde Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gitmedir ve bu bizim için de en güzel hal çaresidir ancak mümin olan ne yapar uyar bugün inanın aramızdaki yukarıda aşağıda geçmişte günümüzde hangi mesele varsa ve ne kadar ayrılıklar gündeme gelmişse vallahi bu ikisine bir şey ekleme ve çıkarmadan kaynaklanıyor öyle değil mi? bugün Kur'an bana yeter deyip sünneti bırakan insanların bakın Namazları nasıl kıldığını bilir misiniz? Ben mesela gördüm 3 sefer mi 4 sefer mi şahit oldum Herhangi bir tarafa dönüyorlar Ayakta duruyorlar Hazrol vaziyetinde duruyorlar Şöyle hafif eğiliyorlar Kalkmadan secdeye gidiyorlar Ve ayağa kalkıyorlar Bir hareket Yani bir rekat Ve tamamen ayakta rükuda ve secdede Allah Azze ve Celle'nin kitabında rük edenlerle rük edin secde edenlerle secde edin gibi bu manada gelen ayetleri okuyorlar bu kadar kıble öyle bir sorunları yok Allah'ın vecdi her tarafta vakit ha o diyor e, günün başlangıcında ve sonunda bir de orta namaz ikindi üç vakitin dışında da bu hareketi yapmıyorlar Biraz daha ileriye giderseniz oturup da dini meseleleri konuştuğunuzda bu namaz dedikleri vakitlerde sen neden namaz kılmıyorsun diye sorduğunda e ne yaptık biz ne yaptık neyi ne yaptık e ne konuşuyoruz biz deminden beri Allah'ın zikrini e, namaz da bir zikirdir diyerek konuşmanın da namaz olduğunu iddia ederek namaz da kılmazlar öyle kesimde var kardeşlerim onlar da sünnete şaşı bakmışlardır ve sünnetin subutunun katil olmadığına inanmışlar zanni demişler ve akıllarına uymayan ters düşen her şeyi inkara gitmişler halbuki Allah ölçüsünü koymuş azze ve celle ihtilaf mı ettin müşkilata mı düştün Bu gayet normal insansın olabilir Allah'a ve Resulüne havale et ama ne yapmışlar kabir azabını inkar etmişler tabi inkar etseler de başlarına gelince anlayacaklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkışını inkar etmişler neden kabul etseler günde bir şakit namaz kılacaklar sonra miraçta kendisine verilen şefaat hakkını inkar etmişler niye inansalar belki kurtulacaklar. Ben amel ediyorum, medium. Birisi günahkar olacak. Haydi ben seni şefaat ediyorum, sen cennete gir. Böyle mi olur diyerek Allah'ın adalet sıfatından da şüpheye düşmüşler. Allah azze ve celle kitabında biz bir ayet indirirsek, onu unutturursak, daha güzelini veya onun beyanını daha güzel beyanını getirirsek buna muktedir değil miyiz Allah bunları yapmaya kadir değil mi diye sorarken nasih ve mensur ne yapmışlar inkar etmişler neden çünkü bunu kabul edersek Allah'ın ilminden şüpheye düşeriz demiştir. kardeşlerim hangi birini anlatalım hangi birini zikredelim demek ki ne olursa olsun Allah'a ve Resulüne havale edeceğiz ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'la Resulünün arasını ayırmaya çalışırlar ikisinin arasında bir yol tutarlar işte bunlar kafirlerin ta kendisidir kim Allah ile onun Resulünün arasını ayırmaya çalışırsa işte cehenneme doğru kendine ne yapar bir yol açar Allah ayaklarımızı dinde sabit kılsın. Allah kaydırmasın. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Bunlar demek ki şuraya kadar geldiğimiz kaideleri şöyle bir tekrarlayacak olursak kardeşlerim. Selefi Salihinin imamı kimmiş? İmam-ı azamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle kendisine itaatı Resul'a itaattan birlikte zikrediyor ve öne değerlendiriyor. Kendisine isyanı da Resul'a isyanı da kendisine isyan olarak bildiriyor. Ve kim peygambere itaatsiz olursa amelleri iptal olur, boşa çıkar diyor. Allah Azze ve Celle Resulünün emrine muhalefeti yasaklıyor ve yine Allah Azze ve Celle Peygamberin emrettiği şeyleri almamızı, yasakladığı şeylerden uzak durmamızı emrediyor. Ve bütün hayatımızın bütün alanlarında onu hakem kılmamızı, onun hükmüne boyun eğmemizi ve her karemizde onun izinden gidilmeyi, onu örnek almayı ve onu önder edinmeyi bizlere Allah Azze ve Celle ne yapıyor? emrediyor kelam nedir biliyor musunuz kardeşler? ben böyle düşünüyorum bu da benim görüşümdür Tipi dinde sözler sarf etme öyle insanlar çıkmış ki ben böyle düşünüyorum bu da benim görüşümdür İslam dini akıl dinidir, mantık dinidir Akla mantığa uymayan Din olmaz tipinde sözler sarf ederek Nesiller boyu bunun devam etmesine sebep olmuştur Bugün toplumumuza baktığımızda yaşlarımıza bakın, sorun İslam dini ne dini diye sorsanız ne derler? Akıl ve mantık dini derler değil mi? Allah nerede diye sorsan Nereden arsan orada derler Hiçbir yere sığmamış, müminin kalbine sığmış derler. Bakın, sohbetimin başında ne demiştim? Akide kelimesini izah ederken halkın anladığı akide neydi? Kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksın itikad ettiği, bağladığı her şey. Ama İslam'ın itikadındaysa kaynağını Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve üzerine hiçbir şeyi bina etmemedir Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah azze ve celle kendi rızası için amel eden samimi kullardan eylesin bizleri Resulün izinden gidenlerden eylesin ve eğer hakikaten Allah'ı seviyorsak Resul'una İtaat edenlerden eylesin bizlere. Evet demek ki herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğümüzde hal çaresi Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiymiş. Peki burada birçok ilmihaller yazılmış. Fıkıh kitapları yazılmış. Bunlar ne olacak? Hepsinin içinde de birbirine tezat dolu ve her kitabın başında da yaldızlı birçok isimler var. Öyle değil mi? İlmihalleri bırakın. Şunun tefsiri, bunun tefsiri adı altında. Birçok tefsir kitabı yok mu? Veyahut onu da bırakın. ehli Sünnet Akaydı adı altında belki ellinin üzerinde ciltlerle dolusu kitaplar var. Herkes inanmış olduğu akidesini ne yapıyor? Bir bir zikrederek eserler telif ediyor. Şimdi bunları okuyan saf temiz Müslüman ne yapacak? Demek ki kardeşlerim herkes kendine düşen altyapıda bilmesi gereken şeyleri bilecek. Herkes güzel bir Kur'an okuyacak. Aleykümselam ve Rahmetullah. Allah Azze ve Celle'nin kitabından haberdar olacak. Selefi Salihinin akidesi üzerinde ana başlıklar dahi olsa Bunları insanlar öğrenme yoluna gidecek. Eğer bizler bunlardan haberdar olursak kolay kolay hiç kimse bizim ayağımızı ne yapamaz? Kaydıramaz. Kolay kolay gelip de bizleri ne yapamaz? Kandıramaz. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İnşallah bu derste bu tanımların üzerinde duralım, noktalayalım. Bundan sonra da konuya devam edelim. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayıp batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurika ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Harun az gel oğlum. Sözlerimizi Allah'ın kitabıyla e, noktalayalım. Harun'dan bir Kur'an'la noktalayalım. E, bu sohbet Maraş'taki kardeşlere özel olarak başlatıldığı için ben de umum olarak veriyorum. Onlar da özelden sormak istediklerini bana yazsınlar inşallah. Rabbim hepinize hayır versin. Sözü ben şimdilik Haruna bırakıyorum. Selamünaleyküm merhaba. Selamu alaykum rahmetullahi ve barakaatü Hayırlı günler kardeşler. Awwad <gülüyor> bilâhi بسم الله الرحمن الرحيم هل أنت حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية Tıskan bir aynanı, hepsi onlar için. Hepsi onlar için. Hepsi onlar için. Hepsi onlar için. Hepsi onlar için. Hepsi لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أ أَفَلَا يضرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 Fiyazbu Allahu, Al-Ghazab Al-Akbar. İnne elayna ihabhum, Thumma İnne alayna hisabhum. Evet kardeşler, aleyküm selam var Evet, Amin izmayın. Çelik olup bir ayeti kerime var. Hatırlatayım, mı? Müslümansınız değil mi? Heç çelik Mesela faizden alakalı. Müslümansınız değil mi? Çeliği yaratan da Allah biliyorsun, değil mi? Amin, ezmayın. Tamam, Allah razı olsun kardeşler. Sorunuz olursa yazarsınız, inşallah. Haftaya yine aynı saatte devam ederiz. Faizli alışveriş yapana ve bunu bırakın diyor. Ve hala devam eden de Allah'la savaşmış gibidir diyor. Yaratan Allah, öğreten Allah, birbirleriyle anlatsın diye kavimler yaratan Allah, dillerini farklı kılan Allah yarattığının hangi dille, hangi kelimeyle konuşacağını bilmez mi Çelikoğlu? Hı? Bilmez mi? İnşallah bu soruyu içinden düşünmüş gibi kabul et. Ha, neden Arapçılık yaparsınız? Yok peçelik oğlu. Biz burada Arapçılık yapmıyoruz. Öyle bir şey yok. Bak Türkçe konuşuyoruz. Dinimizi Türkçe anlatıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Arabaya aklımızı da kiraya vermişimiz yok. E sen de İsrail diye mi yırtınıyorsun Çelikçi? Yani birine zulmü kim alkışlamış? Sen zulmü alkışlıyor musun? Zulüm alkışlanmaz ki Çelikoğlu. Aleyküm selamlar. Öyle deme. Biraz sakin olursan aslında tutucu olmazsan bağnaz bakmadığın zaman meseleleri daha net anlaşılır. Şöyle düşün Çelikoğlu. Allah herkesin huzurlu kaynaşmış kardeşçe ve kimse kimseye hak, kendi nefsine layık görmediği bir şey yapma diyorsa zina etme diyorsa hırsızlık yapma diyorsa şirk işleme diyorsa düzeni ancak tevhidle sağlayabilirsin diyorsa ister bunu Türkçe olarak indirsin ister Arapça ister Japo bu öyle denmez İnşallah hayır olur evet Allah ona da anlayış versin şimdi bir gün sahabelerden bir tanesi cehaletteyken kardeşler esir ediliyor ezan okunuyor. Şunu anlatayım inşallah müsaade isteyeyim. Ve mescidin direklerine bağlanıyor. Aleyhisselatü Vesselam her gün gelip yanına uğruyor. Ne görüyorsun? Dünyanın en pis varlığını diyor. Vallahi Resulü gidiyor. Bir gün yine <gülüyor> ben banlamadım. Banlanmadı da. Anlatıyoruz. Alırsa alır bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine yanına geliyor ona soru sormadan göğsüne şöyle elini değiyor bir şeyler söylüyor ne görüyorsun diyor. Vallahi diyor karşıdan gelirken yine dünyanın en çirkin suratı senin suratında ama ne oldu bilmiyorum şimdi dünyanın en güzel yüzü senin yüzünü görüyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün kardeşinizi gusletin, guslettirin getirin diyor. Ve sahabe iman ediyor. Yani o an müşrikken iman ediyor. Ve sofra kuruluyor. Sahabeler korkuyla ona bakıyor. Neden? Çünkü esirken kıtlık zamanı ne getirilirse hepsini silip süpürüyor. Doymuyor. Daha insanların eline bakıyor. Daha bir şey yok mu? tipinde. Şimdi iman edince gene korkuyorlar. Kıtlık zamanı gene sofrada bir şey bırakmayacak zannediyorlar. Oysa birkaç lokma bir şey alıp çekiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kardeşinize mi hayret ediyorsunuz diyor. O diyor sabahtan kafir ruhluydu bağırsakları da kafirdi diyor. Şimdi Müslüman bağırsakları da Müslümandır. diyor. Kafir yedi bağırsaklan yer yine doymaz diyor. Mümin ise bir bağırsaklan diyor yani kardeşlerim kişinin anlayışı sakatsa ruhu kirliyse anlayışı da kirli elbette ki bizim güzel gördüğümüz o kaka diyecek bizim doğru gördüğümüz bir akideye ve aynı akideden olmasak bile aynı inançtan gördüğümüz bize en yakın gördüğümüz insanlara karşı kendilerine bir şey yapıldığında hissettiğimiz acıyı elbette ki ona zulmedenlerden Veyahut zulmeden insanların inancından olan bir insan Bizim duyduğumuzu duyanmayacak e Niye duymuyorsun da denmez herhalde Değil mi Sen niye böyle duymuyorsun denmez Aynı dili konuşsak da Aynı ırktan da olsak Aynı kavmiyetten de olsak Ama inanç aynı Olmadı mı Bunu aynı şekilde görmek mümkün değil Ve neden sen böyle kabul etmiyorsun Demek de o da mümkün değil Allah hepimize anlayış versin. Rabbim ona da hidayet etsin. Mesela ben şu an bana birçok zulmedenleri gördüğümde eskiden mesela çok sinirleniyordum. Kızıyordum. Yolda falan sataşanlar çok oluyor. Küçük, ufak tefek bir şey olunca insan herhalde kendilerini ne görüyorlarsa sataşıyorlar. Ücü falan diyorlar. Ben dönüyorum onlara. Allah sizleri Müslüman olmayı nasip etsin. <gülüyor> O zaman anlayın bizimle duruma düştüğümüzü diyor. Daha önce kızıyordum. E zaten o adam bana kızıyor. Zaten beni görünce nefret ediyor tanımadığı halde. Çünkü İslami kimlikten görüyor. Allah onları da ıslah etsin. Allah onlara da hidayet etsin de Müslüman'ın ne olduğunu anlasınlar. Zannedersem burada bu anlayışta kıtlık var. E tabi düşünün bir de evlerinde hep doğuyor çocuk. Daha konuşmayı bilmeden televizyon Televizyonun gösterdiği çizgi filmler Çizgi filmlerin verdiği yer tanrısı, gök tanrısı, şunlar bunlar Yılbaşına yakın Noel babalar Kilise filmleri Ondan sonra kovboy filmleri Sigaralı, içkili, balolu filmler e Çocuğun ahlakı da, kültürü de, her şey de bu e Biz evlerimizi bir mescit, bir medrese yapabilsek Çocuklarımıza hakikaten İslam'ın temellerini verebilsek bu çocuk bu yaşlara gelip de bu cümleleri zor sarf eder kardeşler. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim günahlarımızı affetsin. Kavmimizin işlediği günahlardan dolayı Rabbim bizleri mensul kılmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhani ki Allahümme ve bihamdikem Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke elhamdülillahi rabbil alamin